Bölüm 162 Ölü için sadaka verip dua etmek. Muhacir ve ensar denilen ilk Müslümanlardan sonra gelenler "Ey Rabbimiz!" diye yalvarırlar. "Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla." 59 Haşr 10. Hadis 948. Aişe Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam annem ansızın öldü zannediyorum ki eğer konuşabilseydi sadaka verilmesini vasiyet ederdi şimdi ben onun adına sadaka versem sevabı ona varır mı diye sordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de evet cevabını verdi. Hadis 949. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir insan ölünce ameli kesilir, defteri kapanır. Ancak şu üç grubun defterleri kapanmaz. 1. Sadaka-i cariye. Kullanım ve sevabı devam eden sadakalar, vakıflar, çeşme, cami, yol, köprü vesaire gibi. 2. Kendisinden istifade edilen ilim. 3. Ölünün ardından dua eden hayırlı evlat.